Yere düşmüş sahibi belli olmayan şeyleri almak uygun mudur diye bir soru var. E, tabii ki öncelikle e, yere düşmüş bir şey. Nerede düşmüştür? E, bazen yere düşen bir şeyi almamak gerekebilir. Çünkü daha sonra sahibi gelip orada onu arayabilir. Ama yere düşen bir şey böyle umumi olan bir şehirdeyse yerdeyse işte diyelim ki Ankara gibi İstanbul gibi evet. ve başka insanlar gelip onu oradan işte ne, ne düşürmüştür oraya? para düşürmüştür bu takdirde insanlar bunu aldıkları takdirde söyleyebilir ki orada birilerini biliyorsa komşuları ben işte şuradan şu kadar bir para buldum eğer birisi gelip burada sorarsa telefonunu verebilir adresini verebilir yani almayabilir de oradan ama aldığı zaman da bu kendisine tamamen helal olan bir şey değildir. Kendisi bunu fakir fukara, yoksullara vermesi gerekir. Ha, kendisi çok muhtaçsa buna, yani öncelikle sahibini bulup vermek niyetiyle almalıdır. Ama bir şekilde sahibini bulamazsa, kendisinde çok ihtiyacı varsa kendisi de onu kullanabilir.